Cin yakalamak caiz midir? Cinler insanları nasıl esir ederler? İspirtizma celselerinde ruh diye gelen varlıklar nedir? Cin midir? Diyor. Cin yakalama gibi müminlerin mükellef oldukları bir iş, bir vazife yoktur. Evvela. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyyir, beyanat ve beyinatıyla bu mevzuda getirdiği bir teklif yoktur, bir vazife, bir mükellefiyet yoktur. Bu mevzuda belki bizim duyduğumuz, bildiğimiz şeyler onların da bizim yanımızda sadece bizim gibi Allahu Teala'ya ibadet ettikleri hususudur. Tıpkı bizim gibi mükellef oldukları, bu dünya tıpkı onlar için de bizim gibi bir imtihan dünyası olduğu, onlar da burada Allah'ı tanımaları, esma-ı ilahi müteala etmeleri, Sıfat-ı İlahi karşısında hayretten kendilerinden geçmeleri, ahiretlerini burada hazırlamaları, vazifeleriyle vazifeli bulunuyorlar. Bu işleri yapacak bizim gibi gidecekler. Ne onların vazifesi cümlesindendir ne de bizim vazifemiz cümlesinden. Biz onlarla uğraşalım, onlar da bizlerle uğraşsınlar. Cin taifesi bize zarar verecek şekilde bizimle uğraşsa Allah'ın dünle mesul olur. Biz, bizler de onlarla onları rahatsız edeceği şekilde uğraşırsak Allah bizi mesul tutar. Mahkeme-i hesaba çeker bizi. Ve Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bu iki tayfa arasında belli prensipler vazetmek suretiyle sınır hasıl etmiştir. Mesela gıdalarını tayin buyurmuştur, şunlara şunlara dokunmayın buyurmuştur. Artık onlar mesela sizin kemiklerinizden veya üfunetli yerlerinizden, samanlarınızdan bilmem nelerinizden nasıl besleniyorlar bilemiyoruz. Belki onlar onların radyoaktif şeylerinden, maddelerinden istifade ediyorlar. Belki neşrettikleri gazlardan istifade ediyorlar çünkü latif cisimler onlar. Nasıl sayyip ruhlar, revayihi sayyip mesela melek gibi varlıklar güzel kokudan hoşlanıyor. Öyle de habis erva ayrı çeşit kokulardan hoşlanıyor. Belki cin tayfası da sizin, i̇şte kemiğinizin, etinizin kokusundan hoşlanıyor, belki de gıdası onlar. Onun için muhbiri sadık, onların ve bizim gıdalarımız mevzununda sınırlar vaz etmek suretiyle hüdud tecavüzü durumunu önlemiş bulunuyoruz. Biz onların hüdudunun içine girmeyeceğiz, onlar da bizim hüdudumuzun içine girmeyecek. Bir misalle bunu size arz etmiştim, İstanbul'a cereyan etmiş bir vakı olarak. Onlar da bize hayvanatı sahile şeklinde bağışlayın, suretinde, temessülünde görünmeyecekler. Tabi kötülük yapabiliriz. Yaparız ondan dolayı muhakkaza olmayız. Bize de diyor ki siz onlara seslenin, ikaz edin, gidin deyiz. Şayet gitmezlerse onlardan değildir. O zaman müdahalenizi yapın buyuruyor. Bunlar sınırlardır bizim için. Onun için cin tayfasına eziyet edip onları celbetmek etmek burada hiçbir manası olmadan eğlence falan yapmak. Bu en azından bir loğuktur, bir eğlencedir, füzuli bir iştir. Vakit işgal ve israfından ibarettir. Ama umuru hayriyede cin taybatını emrine müsahar edeceğiniz kimselere kullanmanızda bir beyis yoktur. Bunu evvela Cenab-ı Hak yerde ve gökte her şeyi sizin emrinize müshahar ettiği prensibine dayanarak söylüyorum. Onlar da emrimize müsahardır bir bakıma. İkincisi olarak da doğrudan doğruya hem kimsimiz olan Süleyman Aleyhisselam'ın emrine müsahar olmalarından anlıyoruz ki... ...beşer için oraya gitmeye bir yol vardır... Beşer o yolu takip edip oraya gitmelidir. Ve aynı zamanda en küçük mahiyete karşı dahi silsizliyen bir nebiye tecviz edilen bir mevzu meşru dairede haliyle arkadan gelenlere de tecviz edilebilir. Khususil enbiyayı salifeye ait ahkam, haklarında nesk olduğuna dair bir hüküm yoksa Kur'an'da ve hadisi şerifte umuru hayriyede cinleri kullanmada beis yoktur. Anladık mı bunu? İfadelerin belki karışık oldu. Cinleri hayırlı işlerde kullanmada bir beis yoktur diyorum. Hayırlı işlerde. Nasıl olacak hayırlı işler? Mizaha almayın yalnız. Ciddiyet içinde has ediyorum. Rusya'nın dünya hakkında vereceği hükümlere ait planları çaldırtabilirseniz hiçbir zarar yoktur bunda. Belki sevap vardır. Amerika'nın dümenlerine muttali olmak için kullanabilirseniz. Senime ve biha. Seyyidina Süleyman Aleyhisselam durduğu yerde, durdu da orada, nerede hakimse... Ta efendim Sebe'de oranın melikesi Yemen'deki melikenin esrarına vakıf oldu. Onu hükmü altına aldı. Cinlere ve ifritlere iş yaptıktı. Vaka kendisinin gücü ve kuvveti. Hususıyla nezdi nübüvvetinde bulunan bir ilm ile dünne sahip birisi ki قَالَ الَّذِ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَاٰتِيكَ بِي قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ Gözünü açıp kapayıncaya kadar ben onu tacıyla tahtıyla celbeder getiririm diyen ve İsrail kaynaklarına göre Asaf bin Belhiya diye birisi vardır. Ve Süleyman aleyhisselam cinler üzerinde hükmünü icra ediyor. Tahtı tesirini alıyor, tahtı tesirini alıyordu. Ve düşmanlarını böyle hakimiyeti altına alıyor, yeryüzünde adilane bir hüküm icra ediyordu. Yapabilirseniz yaparsınız bunu. Ama bu mesele tabi herkesin hevesine göre kullanmaya gelince cin mevzunu da aşar. Bu bir heves mevzu olur. Üniversite imtihanlarına giren talebenin daha çok kafasındaki hülyası üniversite sorularını çaldırma olur. Devlet reislerinin, ricale devletin bu mevzudaki şeyleri de efendim belki merkez lankalarından para aktarma mevzu olur. Hususıyla Türkiye gibi kıstığına kadar düğün-i umumiyeye müstarak devletlerin... Osmanlıların ihtiatı anında maruz kaldığımız keyfiyettir. Böyle İmefe'nin efendim şeyinden saklıyorlarından paraları hiç onlara sormadan, teminat mektubuna filan başvurmadan çaldırma imkanı olsa çok güzel olacak derler. Herkes hayaline göre bir şey yapar. Fakat şu kanaati edeyim, belki bir gün gelecek yeryüzüne salih ibat varis olduğu gibi aynı zamanda Allah tam tesir imkanını da verecek. Güvercini kullanmadan cinleri kullanmaya kadar o devrin salih insanları o devirde Allah'ın emirleri altına verdiği, onların emri altına verdiği her şeyi kullanma ve tesir etme imkanına sahip olacak. Yeryüzünde Süleyman Aleyhisselam'a yakışır ve teza adilane bir hükümranlık tesisi imkanını bulacaklardır. Bir kısım ayatü beyinatın işaretinden, ahadis-i nebeviyenin beşaratından bunu anlamış, nakletmişler. Ben de sadece burada size tercümanlık yapıyorum. Cinler insanları nasıl esir ederler? Bazı kimseler cinleri tahtı tesirlerine aldıkları gibi bazı lavubali cinler onlar da insanları tahtı tesirlerine alırlar. Masar olduğumuz esma ile onlara müdahale ettiğimiz gibi masar oldukları esma ile müdahale ederler. Ebu Bekir İbn-i Ebu Dünya diyor ki, cinler istedikleri zaman istedikleri şekle giremezler. Bu mevzuda da bir hadis sahip hadis hadisi irade ediyor. Belki masar oldukları bir isim vardır, onu söyler şekil değiştirirler. Temessülden temessüle intikal ederler. Mesela diyelim ki Musavvir ismi, cinlerin esmasından böyle bir şey yok. Musavvir ismini söylediği zaman hayalinden neyi geçirirse o şekle girer. Mesela ağaç dedi ağaç şeklinde görünür. Yılan dedi yılan şeklinde görünür. Cinler böyle bir kısım esmaya matardırlar. Onlar kendi daireleri ve sahaları içinde bazı kimseleri tahti tesirlerini alırlar. Fakat umumiyet itibariyle biz cinlere masarı olan, ve onların tahdit teziline giren insanların iki yolla bu duruma maruz kaldıklarını görüyoruz. Hatta birini şu belendirmek suretiyle üçüncü bir yolda diyebilirim. Bunlardan bir tanesi ruh ve melek mevzunu size tahlil ederken arz etmeye çalışırken arz ettiğim bir husus vardır. Bu spirtüalizm mevzuunda çalışanlar, ruh mevzuunda çalışanlar, cin mevzuunda çalışanlar, bütün metafizik vatalarla meşgul olanlar Umumiyetle çok defa rehbersizlikten ötürü, rehberler olmadığından bazı güçlü, kuvvetli cinlerin tahtı tesirine girerler. Bu artık bizim bulunduğumuz mekan içinde yaşamazlar zihnen ve fikren. Onun için onların tutum ve davranışlarını siz ters görürsünüz. Sizin giygi giyeceğiniz yerde onlar çıkarır çıplak gezerler. Ve onların konuşmalarını hezeyan bulursunuz. Hekimlik açısından bazı şeyler görürler, onlar onlara halüsinasyon derler, göz halüsinasyonu. Sizin duyduğunuz dalga boylağının dışında sesler gelir kulaklarına, hekimlik açısından onlara da kulak halüsinasyonu denir. Halbuki onlar buğut değiştirdiler artık, başka bir alemle kontak oldular, oradan gelen şerareleri dinliyor ve oraya şerare gönderiyorlar. Rehbersizlikten yanlış bir mahallecine müdahale ile bir röntgen müteahhidesinin kendisini şualara kaptırıp, Bedeni ve cismani zarara uğradığı gibi cinlerle iştigal eden kimseler de yolunda muhalecede bulunmadıklarından ötürü... ...rehbersizliğin getireceği bir hatar vardır, ona duçar olurlar. O bakımdan çok iyi rehber bulmadan bu türlü sükrütualist hafleler terkip edip cinleri, şeytanları çağırma yolunu tutmamalı. Ancak o sahneye çok iyi hakim olabilecek rehberlerle yapılıyorsa tecviz edemeyeceğim belki bu türlü mahafir ancak o zaman yapılmalı çünkü aklı kaybetme ihtimali vardır. İkinci mevzu da şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ve tespit buyurduğu sınırlarda haddinizi aşıp onların sınırları içine girme olur. Onların gıdalarına dokunursunuz. Belki bazen de onlara kast edersiniz, size ilişirler onlar. Siz onlara iliştiğiniz gibi ilişirler. Ayaklarını kırarsınız, başlarını ezersiniz. Dikkatli olmazsınız. Muhbir-i Sadık bu mevzuda dikkata davetin çağrının yanı başında, bir de dualarla daima etrafımızda bir atmosfer meydana getirmemizi tavsiye ediyoruz. Mesela buyuruyor ki, bir insan sabah akşam, Bismillahirrahmanirrahim. la fil ve la ve huves alim. Bir insan sabah akşam bunu okursa, ona hiçbir şey isabet etmez üç defa. Onlardan gelebilecek bütün arızalardan masum kalırsınız. Ve bir yere gittiğiniz zaman ilk defa, Avudu bir kelime mat başka bir rivayette bi mat okursanız orada hiçbir şey size isabet etmez. Bunlarla biz efendimiz manevi tahşidat yapmaya bizi davet ediyoruz. Siz bir atmosfer meydana getireceksiniz veya manyetik bir alan meydana getireceksiniz. Onlar ona sokulmayacak, kaçacaklar zarardan masum kalacaksınız. Bunu yapacaksınız, zararlardan korunmuş olacaksınız. Bir üçüncü husus da şudur bu mevzuda. İnsanların bazı ahvali, insanlarla eğlenmek isteyen maskaracı cinler için müdahaleye elverişli olur. Mesela abdestsiz olur. Onun için kadınların tevkalade hallerinde kadınlara müdahale edildiğine şahit oluruz. Aybaşı gibi hallerinde, ruhsalık gibi hallerinde, Kadınların yalnız bırakılması, duasız bırakılması çok doğru değildir. Bazen rahme kadar tesirlerini icra etmek suretiyle çocuğu ifsad edebilirler. Bu mevzuda da yine sahih hadis-i efendimiz serman buyurur. Allah'ım beni şeytandan, şeytanı benden uzaklaştır. O en mahrem, en hayati ve en beşeri mevzu icrağa mübaşeret ettiğiniz zaman. Allah'ım şeytanı benden, beni şeytandan uzaklaştır diye dua edecektim. Demek rahmet kadar müdahale ediyorlar. Ve yine sayeinde görüyoruz. Hiçbir çocuk dünyaya gelmez ki şeytan tarafından ona temas edilmiş olmasın. Ancak Mesih İbni Meryem ve anasına temas edilmemiştir. Kendini söylemiyor mütevazi nebi, kendisi zersaç taç iptahaç, Mesih'ten evverdir. Kendini söylemiyor ama hususu onu söylüyor. Binaenaleyh oraya kadar müdahale edebilecek tayfaya karşı çok hassas olunması lazım. Ve bunu hülasa edeyim. Erkeklerin ve kadınların fevkalade hallerinde müdahale etme. Yani bir açık bir cezik vardır müdahale edebilirler. Fikri yapısına müdahale edebilirler. Ruhi yapısına müdahale edebilirler. Asabi keyfiyetine müdahale edebilirler. Tesir etmeyecek gibi şeyler bazen o esnada tesir edebilir. Ayet ve hadislerin... Onların bu mevzudaki zararlarına, parmak basmasına mukabil, pratik ve ehrullah'ın beyanı ise bu mevzuda bizi böyle bir hususa götürmektedir. Onun için abdestsiz durulmasın zinhar. Kadınlar da faykalade hallerinde yalnız kalmasınlar. Abdest alma durumu olmasa dahi Allah'ı tesbitten, taksisten, tebçilden geri kalmasınlar. La ilahe illallah okusunlar. ''Muhammedur Resulullah'' desinler. auzu bi kelimatilâ itâmâti min şerrî mâ halâgâ ve zârâ ve bârâ'' desinler. ''Bismillâhillezî lâ yâzurru me asmî şeyhûn fil ardı velâ bistâma'' okusunlar. Sadece o fevkalade hallerde Kur'an okunmaz, ayetü i okunmaz, ayet-i okunmaz. auzu dahi çekilir. İspitizma celselerinde ruh diye gelen varlıklar cin midir? Hem bu mevzuyu yapanların hem de büyük ehlullahın bu mevzudaki beyanlarına istinaden yüzde büyük bir nisbette ispirsizmat celselerine ve haplelerine gelen kimselerin daha ziyade cin olduğu kanatı hakimdir. Ervahı habisi olduğu kanatı hakimdir. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini çağırıyorlar. %99,9 gelen Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhu değildir. Çünkü o meclislere iştirak eden kimselere yardımcı cinler vardır. Arraplar vardır. Onlara yardımcı cinler vardır. Bu mevzuda eğer beyan getirme, ifade getirme, eğerse ruhları çağırma durumunda olan o kimseler, hiçbir zaman Hz. Mevlana gibi kimsenin makamına ulaşamaz ki onu çağırsın. Ehlullah'tan bir tanesine soruyorlar. Diyorlar ki, falan mücedidin ruhunu çağırabilir misiniz? Ehlullah'a soruyorlar. Falan mücedidin ruhunu, diyor ki biz nerede, o nerede? Biz hiç görmüyoruz ki onları. Bundan anlıyoruz ki biz, öyle büyük İmam Gazali, İmam Rabbani, Aslı Mücedidi gibi kimselerin ruhlarıyla temas temin etmek için, en az onların makamına çıkacak seviyede olmak lazım. Size kendi başımdan geçmiş bir hikaye anlatayım. Asker komutanlarımızdan bir tanesi binbaşı, mescide müdahale etti. Ben de cinnetim üzerimde gördüğünüz gibi zaten hiç anlatma lüzum yok. Görüyorsunuz nasıl bir tip olduğunu. Caminin kapatılması mevzuunda kapatan binbaşı bende nefer. Afazanım kabardı, kükredim, isyan ettim. Ben bu adamın hakkından geleceğim dedim. Bir dilekçe yazdım. Çok ağır bir dil kullandım dilekçede. Ve doğrudan doğruya dedim bunu kurmay başkanlığına ulaştıracağım. Daha evvel de bereket kurmay başkanına bir tanıdığından mektup getirmiştim. Ve bir iki mevizemde de kurmay başkanının yaveri beni dinlemiş tanıyormuş. Bilemiyorum. Allah hazırlamış o zemini yoktu içeriye gidiyormuşuz. Bildiğim bir şey yoktu. Dilekçeyi aldım doğru kurmay başkanına gittim. Ben orada koridorda dolaşırken yaver dışarıya çıktı. Ne arıyorsun dedi sen burada? Dedim ben kurmay başkanını göreceğim, ne dedi? Dilekçem var dedim. Asker Adana Fetullah ile, isyanmış bunlar hep askerde. Aldı, baktı, güldü, okudu, dedi sen hiç askerlik bilmiyorsun dedi. İş nizamname de bilmiyorsun. Oğlum dedi askerde silsiley meratip merakit diye bir şey vardır. Frenkçe bir hiyerarşit. Sen üstüne söyleyeceksin, o da üstüne, o da üstüne, o da üstüne, sana bir hikaye daha anlatayım dedi. Kurmay Başkanı'nın huzuruna en küçük girebilecek kimse bin başıdır dedi. Bundan aşağısı giremez dedi. Kurmay Başkanı'nın huzuruna ancak bin girebilir. Mantla hatlarını götürür, hikayelerini onlara anlatır, dertlerini anlatır, derman alır geriye dönerler. Şimdi Hazreti Mevlana'nın ruhunu çağırıyor, teharretsiz adam. Mümkün mi o kabiz, o evvelim ruh, Hazreti Mevlana gibi mübeccel bir insanın, i̇mam Gazali gibi mübeccel bir insanın, İmam-ı Rabbani gibi mübeccel bir insanın mualla ruhunun bulunduğu mualla mevkiye çıksın da onu çağırsın, mümkün değil, gelmezse. Belki onların kılık ve kıyafetlerinde Mevlana külahıyla gelen bir ruhtur, bir cindir. Onlarla istihza ve alay ediyor, o zavallar da bu işin farkında değiller. Ve bazıları da bu mevzuda trans haline girmek suretiyle Mevlana bana bazı şeyleri dikdi ettiriyor diye bazı şeyler hezeyanlar yazıyor. Mevlana'nın ruhu bana anlatıyor diye bazı hezeyanlar yazıyor. Cinler, habis ruhlar bazı meseleleri dikdi ediyorlar farkında değil. Çünkü bu mevzuda ruhların gelip ait size bazı şeyler telkin edeceğine dair Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar hiçbir peygamberin beyanı yoktur. Kur'an'da da bu mevzuda sadir, şeref südür olmuş bir beyan yoktur. Öyleyse bu hususta bütün dikteler insanları maskaraya alma bağışlayın, istihza etme baştan çıkarmadır. Ve bu türlü beşerin başına musallat olmuş kefere ve fecere vardır. Mevzu geldiği için ben işin ehemmiyetine binağın, meselemin şiddiyetine binağın üzerinde durmak istiyorum. Böyle rehbetsiz kimselerin, bana Mevlana geliyor, İmam-ı Rabbani geliyor, Gazali geliyor, Abdülkadir Geylani Hazretleri bazı meseleleri dikte ettiriyor şeklinde, böyle bir havaya kapılmasının encamı çok daha sevindirici olmayacaktır. Hasan sabbaha evvela bu türlü esintiler gelmeye başlamıştı. Hani üsturet tarihinin bize anlattığı üç büyük arkadaş, Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve bir de Nizamülmülk. ül Selçukilerin bidayetinden Efendim, en büyük medreseleri açan, Darülfünû'nu inşa eden, en büyük rasathaneleri tersis ettiren, Selçukhi padişahlarının yanında tak kol, sol kol olarak hareket eden bu büyük devlet adamı, ilim adamı ve diyanet adamı nizam Mülk. Aynı medrese menşeli bir de Ömer Hayyam var. Bu da muazenesini bulamadığından dolayı materyalizme gitmiş, dayanmış. İlim adına İslam'a kazandırdığı şeyler çok, materyalizme dayanmış. Bir geçmiş gün için beyhide feryat etme, bir gelecek gün için de boşuna bilmem ne etme, geçmiş gelecek masal hep bunlar, eğlenmene bak ömrünü berbat etme Ömer Hayyam. Öbürü de Hasan Sabbah, ciddi bir süpürtüarizme balıklamasına dalmış. Balıklamasına dalmış ve kendini kurtaramamış. Ervah-ı habisenin tasallutuna maruz kalmış. Evvela Hasan Sabbah dediler ki sen mücedditsin. Olabilir mi? Nasıl olmaz canım? İşte müceddisin bak. Sen şimdi Bağdat'ta duruyor musun? Duruyorum. Bak şimdi İran'daki meseleleri, mesela Tahran'daki meseleleri görüyor musun? Görüyorum tamam. E başka nasıl olacak da? İnsanların ahvaline, nicaban mısın? Nicabanım. Ve bu mascaraya uydurma cennetler, cehennemler yaptırdılar. Binlerce sünniyi kılıçtan geçirttiler. Karmati hareket vakit geldi mi? Karmati hareketi da böyle başladı. Tarihte misalleri çoktur bunların. Ervah-ı Habise'nin tasarlısına maruz kalmış, Kur'an'ın beyanatını ve sünnetin beyanatının dışında getirip yeni beyanat vaz eden, yeni bir çığır açan, bana da bir şeyler geldi diyen çok mütenebbiler vardır. Yani peygamber taslakları vardır. Ve bunların sonuncusunu 20. asırda faturasını İslam milleti olarak çok pahalıya diyerek şahit olduğumuz birisi vardır, Hulam Ahmet. Kadiyani mezhebinin ve dininin kurucusu, bir safıhtır bu. Hindistan'da zuhur etti, daha Pakistan yoktu. Pakistan meydana gelmeye hazırlanırken yani Hindistan, Pakistan'ı doğurma sancılarını çekerken İslam'ı harekatın başında da bu kadiyaniler vardı. Muhammed Ali Cinnah da bunlardan bir tanesiydi, Pakistan'ın ilk reisi Cumhur'u. Kulem Ahmet'in hayatını okuduğumuz zaman, Şimdiye kadar yazılmış 20 tane hayatı var. İlhamlarını okuduğumuz zaman aynen cinlerin tasallutuna maruz kaldığını görüyoruz. Başta çok masumdur bu zavallıcık. Hindistan'daki yogizme karşı aksiyon olsun diye İslam'ı yüceltme maksadına cinlerle temas temin etmiştir. Yogi malum dilini kıstığına sokar altı ay bir şey yemeden içmeden yatar başına gaz cahıyı döker, tamamen bizim bulunduğumuz buğutların dışına çıkartıran halinde cayır cayır yanarken tebessüm eder. Bu müthiş bir ruh gücüdür. Bunlara galebe çalıp bu yolla İslam'ın üstünlüğünü göstermek için kendini böyle yogizme verdi. Ama biz Müslümanlar arasında bu işin cereyan etme şekline göre fakirizm diyoruz buna. Hindular arasında yo Müslümanlar arasında da fakirizm. Gulam Muhammed fakirizmle işe başladı. Fakat Ervah-ı hükmünü icra ettirdi. Evvela beyanatlarında şunu görüyoruz ilhamlarında, vahiylerinde. Kendisine muttasıl müceddit olma fikri telkin ediliyor. 20. asırda her şey şirazeden çıktı. Bunları düzene koyacak sensin. Evet sensin. Ve mürselnake illa rahmeten sensin. Bunları görüyoruz kendisinden. Ve bu arada yine Ervah-ı hem Pakistan hem Hindistan'a karşı batıcı müstemlekeciler hesabına, çalışmaya Gula Mahmet'i sevk ettiğini görüyoruz. Katiyen kitaplarında diyor ki, ''Biz müstakil bir İslam devleti kursak dahi, bir Hindistan devleti kursak dahi hiçbir zaman İngiliz babalarımızın, Kral Ferdinandımızın, Kraliçe Elizabeth'imizin bize getireceği saadeti temin edemeyeceğiz. Ancak İngilizler sayesinde cennet hayatı yaşama imkanı vardır. Bırakın istiklal ve hürriyeti. Esir olmak çok daha iyidir. Burada başkasının esiri olursanız orada hür olacaksınız. Kitaplarında paragraflar halinde görüyoruz bunları. Bunlar ervah-ül habisenin tasallutuna maruz kalma ve İngilizler tarafından da belki besleniyordu bilemiyoruz. Oradaki bir tekevünü önlemek için. Halbuki daha sonraki beyanlarına bakınca Hulam Ahmet karşımıza daha farklı çıkıyor. Bu defa beyanlarında sen mihtisin sözünü görüyoruz. ''Mihdisin sen, ahir zamanda recülü muntadır, yeryüzünü adaletle dolduracaksın, cevirle doldu, şimdi sen adaleti getireceksin.'' Bu da ikinci devresidir, ervah-ı hadise yakasını bırakmamıştır. Son bir safhaya geliyor ki, Rabıtan'ın ve başka menşeelerin hakkında neşrettiği kitaplar. Khususuyla Allame Keşmirinin Hazreti Mesih hakkında neşrettiği yüz hadis mevzu ve onun arkasında hata sevap gibi noktayı nazarlarını çürütü cumayetteki eserlerle durumunu görüyoruz. Katiyen diyor ben Hazreti İsa'yım. İndim işte falan yerdeki amamın içine girdim filan yerde şunu yaptım. Ve hayatının bu döneminde ise alüfte aşufe kadınlarla hemdem olduğuna şahit oluyoruz. O kerim hanlar filanlardan İsmailiye tapık mezhebi. Tıpkı onlar gibi her türlü gayri meşru işin içine girdiğini görüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Ve bunlardan bir tanesi de yine İran'da zuhur edip ve sonra Abdülhamit devrinde Türkiye'ye sürgüne gelen, Edirne'de ikamete mecbur edilen, fakir oradayken iken diye tanıdıkları evi de görmüş, o evde o, evde o gün için tek reisleriyle görüşme durumunu da elde etmiştim. Bahaullah vardı. Daha sonra da Kuretü'l-Ayn Tahire tarafından Bahaiye Tarikatı halinde geliştirilen. Ve daha sonra İngilizler tarafından din olarak kabul edilen şeyler vardı ki, 20. asırda da böyle nevzuhurdin adına ortaya çıkmış, bir kısım harici miraklar tarafından desteklenmiş, dahilde ve hariçte din düşmanları tarafından sırf dini hayatı, dini düşünceyi, dini tefekkürü bölmek ve dine karşı bir alternatif icat etmek için daima beslenmiş ve hiç takip edilmemiş şer şebekeleri halinde ervah-ı habisenin tasallutuna uğramış böyle karamite taslakları vardır, mütenebbi taslakları vardır, nebi taslakları vardır, peygamber görünenler vardır. Allahu Teala ve Teccad Hazretleri bizi, neslimizi bu eşrarın şerinden muhafaza buyurdu. Onun için cinlerle bu türlü uğraşmalardan istinaf ve tevakkü etmeli. Bu türlü saptırılmalarda bahis mevzudur. Allah muhafaza buyurdu. İşi biraz uzattım. Hekimane olsun dedim. Cevap dar ve sığdır. Sır ve sığ ve dar cevap soru içinde soru soru dardı ve sığdır. Gerekli olan bazı şeyleri anlatma lüzumunu duydun mu anlattın bahisler inşallah. L l